1809 numaralı konu, Hz. Ömer'in bir kişiye nasihatta bulunması, Hz. Ömer bir gün adamın birine şöyle nasihatta bulundu, diğer insanlarla meşgul olup da kendi nefsini unutma, çünkü bunun zararı onları değil dönüp dolaşıp seni bulur, her zaman için dengeli hareket et ve amaçsız bir şey yapma, çünkü her yaptığın amel defterine yazılır, bir kötülük işlediğinde arkasından hemen bir iyilik yap ki bu, işlemiş olduğun o kötülüğü silsin, Hz. Ömer adamın birine şöyle nasihat etti, sana eziyet veren şeylerden uzak dur, kendine iyi ve faydalı bir dost edin, ki böyle birisini çok nadir bulabilirsin, bir iş yapacağın zaman, içlerinde Allah'tan korkan kimselerle istişarede bulun.